431. konu, Amr'ın Kadisiye Savaşı'nda düşman saflarına tek başına saldırması ve gösterdiği kahramanlık. Kaiz bin Hazım şöyle anlatıyor. Ben Kadisiye Savaşı'nda bulundum. Saad bin Ebi Vakkas başkumandandı. Am bin Madikerb saflar arasında geziyor. Ey muhacirler, şiddetli aslanlar gibi olun. Çünkü Farslar mızrağını attığında ümitsizliğe düşmüş demektir, diyordu. O bunları söylerken Fars kumandanlarından birisi ona bir ok attı. O ok konun yayına isabet etti. Am o ok atana hücum etti ve ona bir mızrak darbesi vurarak belini kırdı ve atından inip onun silahlarını, işe yarayan eşyasını aldı.